Fil yok ve oğul anlamına gelip 1054'de Katolikler ile Ortodoks'ların birbirlerini aforoz etmesine sebep olan terim. Katolikler, Amen'e bu terimi ekleyerek Kutsal Ruh'un sadece Baba'dan değil ve Oğul'dan da çıktığına inanırlar.